Tirinitide. İlk nükleer bomba kumu nasıl cama çevirdi? Yazar: Zeynep Şeniş. Editör: Çağrı Mert Bakırcı. Seslendiren: Akın Kara Hasan. 16 Temmuz 1945'te Albuquerque'nin yaklaşık 190 kilometre güneyinde New Mexico, Alamogordo'da Trinity Code adıyla ilk başarılı atom bombası denemesi gerçekleştirildi. Test takma adı The Gadget olan bir plütonyum tabanlı iç patlamalı bir füzyon cihazı ile yapıldı. Trinity Nagasaki'ye atılan şişman adam kaplı atom bombasının gücüne denk olan 21 kilotonluk bir güçle patlatıldı. Ortaya çıkan ateş topunun güneşin yüzey sıcaklığından yaklaşık 1,5 kat fazla bir sıcaklığa eriştiği tahmin ediliyordu. Patlamada oluşan mantar şeklindeki bulut 15-21 ila kilometre yüksekliğine kadar ulaştı. Bomba, yüksek bir kulenin tepesinden patlatılmış olmasına rağmen 1,5 metre derinliğinde, 9 metre genişliğinde bir krater oluşturdu. Plütonyum ve uranyumla doldurulmuş bir füzyon bombası olduğu için oldukça geniş bir alana çeşitli elementler ve izotoplar saçıldı. Patlama sonrasında bölgede yapılan gözlemler sonucu, dünyanın hiçbir yerinde daha önce görülmemiş Turinitide adında yeni bir camsı bir madde keşfedildi. Ortaya çıkan sıcaklıklara ve enerjiye dünyada daha önce hiçbir asteroid çarpması veya volkanik patlamayla bile ulaşılamamıştı. Var olan Trinitite'ın çoğu meydana gelen bir patlama dalgasından değil, nükleer patlamanın içine biriken ve daha sonra sıvı halde yağmur gibi yağan kumdan oluşuyordu. Trinitite, kobalt 60 Baryum-133, Europium-152 ve 154, Amerisyum-241, Sezyum-137, Potasyum-40 ve ayrıca Torium-232 ve Uranyum-238 gibi radyoaktif izotopların bir karışımını içerir. Bombadan, patlatıldığı metal kuleden ve bolca ışına maruz kalmış minerallerden arta kalan maddelerin bu trinititlerin içine gömülü haldedir. Patlamadan 75 yıl sonra bile hala bölgedeki radyasyon doğal arka plan radyasyonu seviyesinden 10 kat yüksektir. Şaşırtıcı olmayan şekilde bu eşsiz maddenin başlangıçta erimiş camdan başka bir şey olmadığı düşünülüyordu. Bu yeşil, camsı madde radyaktivitenin tehlikeleri anlaşılmadan bir süre önce koleksiyonerlerin gözdesi haline gelerek mücevher, süs eşyası olarak kullanıldı. İlerleyen zamanlarda ise Atom Enerjisi Komisyonu tarafından bölgenin büyük bir kısmı bul dözellerle örtüldü ve Trinity bölgesi halkın erişimine tamamen kapatıldı. Ancak zamanla politikalar yumuşadı. 1965'te bölge, ulusal tarihi öneme sahip bölge olarak ilan edildi ve Nisan ve Ekim aylarının ilk cumartesi günleri olmak üzere ziyarete açıldı. Günümüzde Trinity'ların bölge dışına çıkarılması yasak olsa da 1940'larda siteden çıkarılan numuneler hala yasal olarak satın alınabiliyor. Sonuç olarak 16 Temmuz 1945'te gezegenimizdeki her insan, insanlığın artık varlığını sona erdirme gücüne sahip olduğu bir Nükleer çağı yeniden doğdu. Nükleer patramaların benzersiz özelliklerinin ortaya çıktığı bu güzel görünümlü cam aynı zamanda sahip olduğumuz yıkıcı gücün ve genellikle öngörülemeyen sonuçlarının korkunç bir hatırlatıcısıdır.